Kureş Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Kureş'in güvenliğini sağladığı için yani onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğini sağladığı için öyleyse onları açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan güvene kavuşturan bu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler.